Bugünkü programımızın destekçisi Leyla Akdaya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam merhabalar. İyi günlerdirim. Uzun, uzun bir aralıktan sonra bir araya evet, geldik. Evet. evet geçen hafta hatırlamadım. Evet. Geçen ay, evet. Evet. Ee, geçen ay e, herhalde yine Ankara'daydınız. Ankara'da evet. Yine bu köprü depremi yönetmeliğinin evet, hazırlıkları dolayısıyla önemli bir toplantı vardı. Evet. O nedenle katlamadım. O hakikaten. hazırlıklar ne durumda hocam? İyi gidiyor. İşte bu. Bu yaz yaz yazı değerlendiriyoruz. Değer değerlendiriyoruz. <gülüyor> Sıkı <gülüyor> evet. çalışıyoruz bu sıralarda... Evet. Mesaiye devam yani. Evet. Evet. evet. Tatil e, sonra gelecek sanırım. Evet. E, hocam bugün e, esas olarak 8 Temmuz'da gerçekleşen tren kazasını konuşacağız. Evet. Evet. E, ikinci bölümümüzde programımızın ikinci bölümünde. Kubilay Kaptan Hoca'ya bağlanacağız. Evet. Ona danışacağız. Kubilay Hoca'nın daha önce yani hemen 8 Temmuz tren kazasının arkasından bazı televizyonlarda yaptığı konuşmalar var. Oradan tanıyoruz. Fakat aynı zamanda Semih Tezcan Hoca'yla da uzun zamandan beri birlikte çalıştıklarını ortak makaleleri ...olduğunu CV'sinden... E, e, ...görebiliyoruz. Evet, e, ne diyorsunuz hocam... ...bu tren kazası böyle... ...basit bir olay mıdır? Bence çok önemli ve çok acı bir olay. Yani Türkiye'de... ...hem mühendisliğe hem de... ...bu işin operasyonuna... ...ne kadar az önem verdiğimizin... ...ne kadar salapati yaptığımız... ...gösteren... Evet, çok... Tipik bir örnek maalesef. Aslında... Hani ...ben bu programda... E, ...size de daha ifade ettim... ...ben bu konunun uzmanı değilim ama... ...öte yandan bakınca da olay o kadar basit bir olay ki... ...belki de uzman olmaya bile gerek yok. Gerek yok değil mi? Yani... E, ...ben kişisel olarak şöyle değerlendiriyorum. Ya şimdi burada bu olay ne işte yağmur yağmış işte... E, trailerın altı boş. Trailerın altı boşalmış falan. Siz bu yağmurun yağ yağacağını biliyorsunuz. Artık bu bütün dünyada hidroloji diye bir bilim var. Bunlar nereye, ne zaman, ne kadar yağmur yağar, hangi intervallerde, hangi aralıklarla bunlar biliniyor Bunlar evet. tabii... Nelere yol açtığı da biliniyor. Şimdi sizin or orada altında gazetelerde gördük. Çok enteresan, kagir bir menfez var. Tuğladan yapılmış. ...on dokuzuncu asırda yapıldı, hatta daha önce yapıldığı ifade ediliyor. Tam kesin tarihini bilmiyorum. Şimdi, ilk bakışta o benim garibime gitti. Çünkü o havada kasırlık, e, asılı duran rayların ve traverslerin altında gördüğüm... ...resimde, bazı resimlerde seçilmiyor ama bazılarına çok açık seçik bir kâgir... ...yani tuğladan yapılmış eski bir e, menfez, menfez var. var. E şimdi insanın aklına ilk şey geliyor, o, o menfezin yapıldığı tarih, belki yüz yıl önce, bilmiyorum kesin tarihinden ama öyle bir şeyler olması lazım. O tarihteki yağış bilgileri, şimdikiyle acaba uyuşuyor mu? Acaba o şey yeterli mi? Belki uzun süre yeterli olmuş olabilir ama böyle arızi durumları da mutlaka dikkate almanız lazım. Bakın ben kendi bildiğim alandan söyleyeyim. Biz şimdi performansa göre tasarım esprisinde binalar için deprem etkisi altında işte sık olabilecek depremler içinde hesap yapıyoruz. Bir de çok nadiren olması, çok seyrek ihtimalle olması muhtemel. Belki de binanın servis ömrü boyunca hiç görmeyebileceği bir şey için dahi hesap yapıyoruz. Evet. Ha, oradaki kriterlerimiz farklı. Biraz hasar görebiliriz falan diyoruz ama bina ayakta kalacak diyoruz vesaire. Tabii biliyor muyum? Köprüler için mesela evet şu anda üstünde çalıştığınız köprülerde bu çok çok büyük depremin etkisi altında örneğin acil müdahale araçlarının geçmesine imkan verecek tedbirleri almak zorundayız. Tabii biliyor muyum? Şimdi bu yağış böyle çok seyrek çok e, Hani bir e, olağan dışı bir yağış mıdır değil midir o konuyu bilmiyorum. O konu evet. uzmanı değilim. Sanmıyorum öyle olduğunda ama. Şimdi bu konu basit bir olay aslında. Şimdi menfezin üzerinde bir toprak, belli bir kalınlıkta bir zemin var. Onun üzerinde e, <gülüyor> balast tabakası var. Biliyorsunuz balast tabakası demiryollarında en üstte işte raylar vardır. Onun altında. ...traversler vardır. Eskiden çelikti, şimdi... ...öngermeli beton yapılıyor. Onun altında da... ...işte büyük kırma taşlardan... ...yapılan bir... Dolgu. Dolgu. Buna da balast diyoruz. Şimdi o balast mı gitti, altındaki zemin mi gitti... ...tam o belli değil tabii, ortada bir şey yok. Fakat çok enteresan. Bu kazadan sonra... ...internette dolaşan bir video var... Evet. Onu ben birkaç, birkaç arkadaş bana gönderdi. Bu aslında bir entrasan. Bir Avustralya firmasının reklam filmi. Avustral Avustralya firması anladığımız kadarıyla bu balastın yerini alacak bir, bir beton blok dizayn etmiş. Onu pazarlamaya çalışıyor. Fakat ilginç olanı şu. Önce diyor ki bak bu balastı yapmak güzel ama bunun bakımı çok zordur. Ve çok problemler yaratabilir deyip işte bir özellikle bu şekildeki su baskınlarında diyelim yani aşırı yağışlarda... ...işte balast bir taraftan bir tarafa balastan suyun geçişi sınırlıdır diyor. Geçer ama yani mesela yüzde on kadar geçebilir. Ama daha sonra trenlerin, trenin dinamik etkisiyle bu balastın içindeki su dışarı çıkar... Dışarı çıkan suyun yarattığı vakum etkisiyle alttan toprak, yani yumuşak toprak, zemin şeyin içine girer, balastin içine nüfuz eder ve bu zamanla balastın içindeki, balastın kendi geçirgenliğini yok eder. Yani alttaki diyelim kirli veya benzeri bir zemin. Ondan sonra da daha sonraki bir yağış etkisinde veya bir, evet... Geçiş etkisinde varas olduğu gibi altından ve çok gider. enteresan bu filmde diyor ki böyle olduktan sonra aynen bir film gösteriyor neredeyse tıpatıp kazayı simüle ediyor evet onun üzerinden geçerken devriliyor falan filan çok çok böyle şey ha çeyde dahil. evet tren, onu da gösteriyor tren katarları da devriliyor evet evet evet aynı şekilde çok sanki enteresan. sanki olan olayı birebir simüle etmişler gibi evet şimdi arkasından da işte o firma kendi e, ürettiği blokların reklamını yapıyor vesaire. O, o, o tarafı ayrı bir şey. Ayrı Ama bir şey. İlk başı hakikaten böyle. E şimdi ben de mühendis gözüyle baktım. Adamlar gayet doğru bir şeyler söylüyorlar. Yani gayet rasyonel söyledikleri. ve Olay basit bir olay aslında. Ama bunun aslında yine aynı filmde gösterilen bakım şeyleri var. E, bakım imkanları var. Yani bu tık, şeyin baraslı sistemin belli zamanlarda bunların tekrar karıştırılması işte traverslerin arasından böyle iki tane kanca gibi özel makinalar var bunları gösteriyor. Onlarla bunların tekrar karıştırılarak yani harmanlanarak geçirgenliklerinin... sağlanması doğrultusunda ama diyor ki adamlar bu işler zor ve pahalıdır. Pahalıdır. Ha şimdi demek ki biz bu zor işleri ve pahalı işleri yapmıyoruz. Evet. Herhalde yapmıyoruz. Yani. Şimdi ben hani kimseyi suçlamak gibi bir spesifik olarak işte şu gün yapıldı, bugün yapıldı bunu bilmiyoruz. Ama belli ki bu ciddi bir olay. Buna çok önem vermek lazım. Gereği önem verilmemiş. Çünkü bunun sonucu felaket. Basit bir şey. Ya şunun altında işte bir avuç diye bir şey var. Taş var yani. Siz bunu doğru virüsü orada tutamadığınız için 24 vatandaş... Zavallı, suçsuz insanlar bir anda ölüveriyorlar. Evet. Yani bu, 138'de yaralı yani oldu bu, biliyorsunuz bu, hocam. Bu kabul edilebilir bir şey değil bu. Yani bir dediğim gibi o menfesin bir kere acaba kapasitesi yeterli mi? Soru işareti. Ben dışarıdan bakan bir kişi olarak söylüyorum. Artı işte bu, bu filmde ifade edilen bu balastlı sistemin bakımı yeteri kadar yapılıyor Artı Kardeşim bugün artık övünüyoruz işte. Uzaktan kontrol işte bilmem sinyalizasyon şudur budur. Kardeşim siz bir, bir, bir yerde hattınızın bir yerinde bir arıza olduğunu... ...bugünün teknolojisiyle elektronik olarak tespit edemiyor musunuz? Ha edemiyorsanız o zaman eskiden hat bekçileriniz varmış. Onları, onları diye da işten Evet. Yani... ...pek akıl alacak bir şey değil ama... ...çok çok üstün körü geçti... ...bu seçimler cumhurbaşkanlığı şey filan... ...dolayısıyla evet. unutuldu gitti... ...iki günde de temizleyip seferlere... ...güne başladılar. Şimdi evet. bunu bu, bu, bu tabi şeyi gösteriyor... Yani ...bütün Türkiye ölçeğinde... ...bu demiryolları iyi güzel gelişmesini... ...herkes istiyor işte hızlı trenler vesaire... ...ama bu bakım ve... ...bu teknik anlayışla siz... ...acaba hızlı treni nasıl... ...işleteceksiniz veya... Nasıl işletiyorsunuz? Şu anda tam bir iş, hızlı tren şeyi yok yani Ankara-İstanbul arasında. İşte kısmen hızlı, kısmen yavaş falan. Ama hedefleri belki de ileride bütün Türkiye'de hızlı tren hızlı yapmak. Tren Ama yap. bu bakım anlayışıyla, bu operasyon anlayışıyla mümkün değil. Bilmiyorum yani. Yazık günahdır yani bu. Bu bu kadar da e, sahipsiz değil. Onlamalı bu memleket yani. Ben ben o bakımdan çok üzüldüm. Evet. Birleşik e... Bu şeyle ilgili, kazayla ilgili Birleşik Taşımacılık Sendikası'nın bir e, açıklaması var. Hemen ayın dokuzunda yani evet. ertesi gün kazadan sonra orada da enteresan bilgiler var. Ben bunları bir hızla okumak istiyorum Buyurun. hocam. E, diyor ki... 8 Temmuz tarihinde yaşanan tren kazanısı Edirne Uzunköprü'den hareket ederek İstanbul Halkalı'ya giden 12.703 sefer sayılı 6 vagondan oluşan yolcu treninin Çorlu ilçesi Balabanlı köyü Sarılar mevki 162. kilometrede tüm vagonlarının yoldan çıkmasıyla meydana gelmiştir. Olay günü öğleden sonra yağan yağmur sularının olay yerindeki menfezden yeterince akmaması sonucunda biriken suların menfez üstü ile demiryolu arasında kalan kısımdaki malzemeyi boşaltması sonucu boşluk e, oluşmuş. Ray ve beton travesler boşlukta askıda kalmıştır. Bu bizim televizyonlarda gördüğümüz, gördüğümüz sahne. Yolcu treninin lokomotifi ve birinci vagonu Memefes üzerinden geçmiş sonraki 5 vagon yoldan çıkarak diziden kopmayarak yaklaşık 200 metre sürüklenmiş. Az buzda bir şey değil. Bu da ölü ve yaralı sayısının artmasında önemli bir etken olmuş. Belki daha ileride söyleyecek ama 90-110 kilometre arası bir hızı var trenin. Yani, yani çok da yavaş giden değil, bir değil, tren değil. değil. Evet. Basında olayın nedeni olarak olay yerinin önündeki menfez ile ray ve bağlı beton travesler arasındaki malzemenin, toprağın, balas taşlarının yağan yağmur ile boşalması gösteriliyor. Ama gerçeklik bu değildir. Yağış fazlalığı yaşanan facia için bir açıklama olamaz. Ulaştırma Bakanı'nın sabaha karşı yaptığı yıllık olarak bir kez kontrol yapılıyor ve bu da Nisan ayında yapılmış. Yağış çok fazla olduğu için bu kaza olmuş açıklaması konu hakkındaki bilgisizliği ortaya koymuştur diyor sendika açıklaması. Sayın Bakan'ın bahsettiği kontrol Nisan ayında e, demir yolları köprü birimince yapılan rutin köprü ve menfes kontrolüdür. Fakat yapılan rutin kontrol yaşanan bu faciaya sebep olan faktörleri ortadan kaldıracak bir işlem değildir. 14 Demiryolu Bakım 14. Demiryolu Bakım Müdürlüğü mıntıkasında yapılması gereken menfez bakım ve taş duvar işleri için ihale açılmış. Ama ödenek tahsis emri çıkmadığından 26 Haziran 2018 tarihinde ihale iptal edilmiştir. Yani yaklaşık 18 gün önce kazadan bir e, ihale var ve bu ihale e, tahsis emri çıkmadığından iptal ediliyor. Basına yansıyan ve sendikamıza ulaşan fotoğraflarda da görüldüğü üzere faciada şüphenin yoğunlaştığı yerdeki menfezin açık olduğu, bu menfezle ilgili bir sıkıntı tıkanma olmadığı gözükmektedir. Hmm. 1900'lü yılların başlarında yapılan menfez, halen çalışır durumda olduğu halde yapılması gereken istinat duvarı ve gerekli bakımlar ihmal edildiği için facia göz göre göre gelmiştir diyor. Ben burada bir şey anlamadım. Mevcut çalışmış mı çalışmamış mı? Ee, Sanki çalışmış gibi e, Çalışır Çalışırdı ama istinat duvarı olmadığı için bu olay meydana gelmiştir diyor. Burada bir şey var. Bir belirsizlik var. Biraz daha Devam evet. edelim. Facianın asıl sorumlularını gizlemek için yağış bahanesinin arkasına saklanılmaktadır. Ancak bu bölge sürekli yağış alan ve daha önce de bu tip ciddi bir kazanın olduğu bir bölgedir. Hmm. Faciayı doğal ve ilahi gerekçelerle açıklamak yerine mühendislik açısından değerlendirmek gerekir diyor. Burada mühendislik açısından bir problem var. Çünkü yağmur sularının akış yönünün hesaplanamadığı bu faciada ortaya çıkmıştır yanlış ekim yeraltı su yollarının yönlerinin değiştirilmesi ve benzeri gibi yanlış uygulamalar nedeniyle yağmur kaynaklı su 100 yılı aşkın bir yaşa sahip menfezin içinden değil de üstünden gidip yolun altını boşaltabiliyorsa bu durumda konuya bilimsel açıdan bakmak gerekir. Ancak böyle bir başık, bakış açısı ve hesapların doğru yapılması demir yolu yönetiminin getirildiği kötü hal nedeniyle beklenemez. Çünkü konuyla ilgili en yetkili bölüm olan yol bölümüne bakan ana müdür yani e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 1. Bölge Demiryolu Bakım Servis Müdürü Vekili yönetim kurulu kararı ile yun, e, yürürlüğe kullan iç mevzuata görevde yükselme ile ilgili yönerge göre yeterli şartları taşımamasına ve mühendis olmamasına rağmen hem de vekil olarak bu koltukta tutulmaktadır diyor. Bu da bir başka iddiası. Kaldı ki pardon, facianın nedenlerinin derinlemesine incelenmesi yapılırsa bu çarpıklık ve e, e, önemli bir çarpıklık görülmüştür. E, göz göre göre gelen facianın önemli nedenlerinden birisi de demir yollarındaki personel eksikliğidir. Bunu siz de belirttiniz. Evet, okuyor, evet. Evet. Demir yollarının yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamı altında yol bekçilerinin yeni adı hat kontrol memuru demir yollarından tasfiye edilmesi bu işin işçi personeli fazla mesai ücreti ödemesi suretiyle yapılmasını zorunlu kılmıştır. Ama masraftan kaçınmak için bu işin sadece hafta içi gündüz mesai saatlerinde yaptırılması kaza açısından dikkate alınması gereken çok önemli bir nedendir diyor ve ...böyle şey devam e, ediyor. Evet. bakımdan bir takım problemler olduğu muhakkak... ...ama evet. teknik bakımdan pek anlayamadım ben şeyler var burada. Yani menfez, çelişen iki bilgi o, var. O menfes çalışmış. çalışmışsa... ...herhalde bu yani dıştan bakarak söylüyorum... ...çalışsaydı... ...problem olmazdı. Yani yeterli o menfes muhtemelen yeterli olmadı. Evet. Yani suyu transfer etmekte yeterli olmadı. Su üstten geçmeye çalıştı. Yani travestlerin altından... İşte balas tabakasından... Geçemediği için... Işte nihayet sonuçları evet. şey oldu. Yani... E, ama eski bir... E, başta da söylediğim gibi işte 1900'lerde yapılmış. Ben, ben 100 sene diye duydum e, basından. Ama yani sonuç olarak eski tip bir şey yani. Retinarme evet. değil bakın yani. Ama tamam çalışabilir. O da çalışabilir. Fakat kesidi yetersiz olabilir. Bilmiyorum ben bunları... E, çünkü... Yani orada öyle bir olayın olabilmesi için, oradan suyun geçmemiş olması lazım. Bunun başka bir şey yok. ya yani Bir yerde o su, su transfer edilememiş bir taraftan bir evet. taraftan. Başka bir, başka bir açıklaması olamaz bunun yani. Ama niye, o? işte bu menfez mi yetersiz, işte orada e, toprak bu çok yumuşak da bilmem. Bu travers şey, e, balast iyi yapıldı, yapılmadı, bakımı yapılmadı mesela bin tane şey olabilir. Ama olay çok da karmaşık bir şey değil. Şimdi mesela bu vesileyle ben basında çok enteresan şeyler okuyorum. Burada da biraz o havalar var. Efendim işte bilime öden verilmiyor da bilmem ne oluyor. İşi bu kadar da karıştırma alüzyon yok. İşte efendim jeoloji, şu an fizik araştırmalar yeteri kadar yapılmış da ya. Ya yani affedersiniz ama bu işi böyle baktığımız için zaten için basit tarafını göremiyoruz. Göremiyoruz. Aslında iş yani. basit. Bütün, bütün problemler basit. yani Bütün problemler tamam. Bilimsel yaklaşım olarak bir kere doğru. Mühendisliğe önem verilmediği doğru. Ama burada bu olayı lütfen ben bakın şunu çok açıklıkla söyleyeyim. Bunca zaman geçti. Bir mühendis olarak izlemeye çalışıyorum. Bunu benim yaptığım yorum doğru veya yanlış bilmiyorum ben. Ama doğru bir yorum yapan benim de yararlanacağım bir şey görmedim basında bugüne kadar. Hep böyle şeyler ifade ediliyor. İşte efendim mühendislik prensiplerine önem verilmiyor. E peki tamam. Onu biliyoruz. Genelde başka örnekleri Genelde problemimiz. Ama yani evet. o, hakikaten bu basit problemi halkın da anlayabileceği şekilde öyle bilimsel açıklamalara falan bırakmadan herkesin anlayabileceği şekilde açıklamak mümkün. Çünkü bu olay basit bir olay. Öyle kalmış bir olay falan değil. Büyük mühendislik gerektirmiyor. Ama maalesef biz her olaydan sonra biraz böyle ters tarafından evet. bakıyoruz olaya. Yani görmek istediğimiz açıdan bakıyoruz. Mesela yer bilimciler de bu bu, bu şeyde çok kötü e, imtihan verdiler. Yani bu programa hazırlık yaparken birkaç gün önce kaydedilmiş videosu alınmış bir televizyon programına baktım. Bir profesör arkadaşımız bu vesileyle işte yer bilimlerinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor ve Trakya'nın jeolojisini anlattı mesela. Ya kardeşim ne ne ilgisi Trakya'nın şimdi yani olayı olayı esas kontekstinden dışarı çıkartıyoruz. Yani anla... yani Ve hiçbir zamanda olayların gerçek sebebi Sonuç olarak bir demir yolu altyapısından basit, basit, bahsediyoruz. Çok basit değil mi? bir olay evet. bu. Ve evet. çok basit bir ihmal. Yani evet. basit basit olduğunu vurgulamak lazım. Öyle zor filan de işte çok zor olduğu için yapılamamış, yapılamamış bir şey falan Yapılamamış bir değil. şeyden bahsetmiyorum Çok basit bir iş, çok basit bir ihmal. Evet. Açıkçası ihmal bu. Yani, yani hızlı hiç... trenlerin üstünde gidebileceği rayları yapıyoruz. Demir yolu altyapısını e, sağlıyoruz. Fakat onların hem bakımını yapmakta hem de önlemlerini almakta e, çok basit bir e, nedenle e, vazgeçebiliyoruz. yani, yani efendim, efendim biz bunun bakımı yaptık. Şu tarihte yaptık. E, peki kardeşim yaptınsa niye bu oldu onu da açıklaman lazım. Belki yapmış olabilirsin. Evet. Veya o ihale iptal edildi. O ihale ne yapacaktı acaba? O ihalenin içeriği neydi bilmiyorum. Yani o hiyale yapılsaydı bu problem kalkacak mıydı? Kalkacak dedi. mıydı? O da, o da belli evet. değil. Yani bunları böyle arka arkaya getirip ifade ediyoruz. Pek çok olayda böyle oluyor. İşin esası hiç bizim evet. anlaşılmıyor. İşin esası basit burada. Evet. Ee, biliyorsunuz hemen yetkililer e, olay üzerine e, önemli açıklamalar <gülüyor> yaptılar. Fakat sanıyorum dün itibariyle e, parlamentoda verilmiş olan bir araştırma... Reddedilmiş yani. E, önergesi reddedildi. Yani bir yandan çok önemlidir deyip ondan sonra da e, bunu... Bu arada şunu belirteyim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir araştırma raporu yeni yayınlandı sanıyorum. 3 evet. gün önce. Evet. Çok güzel bir rapor. Güzel yani bir rapor. Teknik bakımdan o da işte toplayabildiği bilgiler herkesin gazetelerde ya? yazılanları tekrar ediyor ama yani meselenin diğer veçeleri bakımından belgeye dayanan Evet. Çok ayrıntılı, güzel bir rapor. Yani kendilerini tebrik etmek lazım orada. Hemen ondan da bahsedebiliriz evet, hocam. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde 8 Temmuz'da Çorlu'da 24 vatandaşın hayatını kaybettiği, 318 vatandaşın ise yaralandığı tren kazasının e, meydana geldiği anımsatılıyor. Trakya'da uzun süredir pek çok tren seferinin yol yenileme çalışmaları gibi sebeplerle yapılamadığı, kazanın meydana geldiği güzergah olan Uzun Köprü Halkalı seferlerinin de 1 Mayıs 2018'de başladığı ...ifade edildi. Yani... E, ...bir yandan da... ...yol yapımları devam ediyor. demiryolu yapımları evet. devam ediyor. Gerekçe de kazada birinci vagonun... ...raydan çıkmadığı, devrilmediği... ...ardından gelen beş vagonun ise... ...raydan çıkarak devrildiği... ...kaza anında trenin hızının... ...90-110 kilometre arasında olduğu... ...tespit edildiği belirtiliyor. Kazadan yaklaşık sekiz dakika önce... ...tren personelinin... ...mobil bilgi sistemlerine yer sayısından fazla yolcu vardır ibaresiyle bilgi girişi yapıldığının vurgulandığı gerekçe de şöyle deniliyor. Partimiz tarafından uzmanlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan raporda hattaki menfezlerle ilgili bakım ihalesinin kısa bir süre önce ödenek tahsisinin gecekmesi nedeniyle iptal edilmiş olması nedeniyle sadece kazanın meydana geldiği menfezde değil hat üzerindeki diğer menfezlerde de bakım ihtiyacı olabileceğinin değerlendirildiği görüşü yer alıyor. Demiryollarındaki yapım ve bakım aşamalarında mühendislik biliminin hiçe sayılmasının yanı sıra denetimsizlik de ciddi bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Çorlu Meteoroloji İstasyonu'nun yağış, yağış tekerrür analizlerine göre peyden, e, bölgede meydana gelen yağışların 7 yılda bir görülmesinin mümkün olduğuna dikkat çekilmiştir. Evet. Meteorolojinin de gerekli uyarıları yaptığı görülmektedir. İnsan taşıma hizmetini veren bir kurumun arazi şartları, coğrafi özellikler, hava şartları gibi tüm verileri göz önünde bulundurarak hattın yapımı, bakımı ve denetimini sağlamak zorunda olduğu da ortadadır. Kazaya ilişkin olarak cevaplanması gereken çok sayıda soru bulunmaktadır. Kazanın meydana geldiği demiryolu hattının koridor, güzergah ve kısa hat ekiplerinin çıkarılıp çıkarılmadığı, yüklenici firmanın ya da firmaların kurumsal kimliği ve geçmiş iş deneyim belgelerinin yeterliliğe sahip olup olmadığı, kaza öncesinde yeterli denetim yapılıp yapılmadığı gibi sorular yanıt beklemektedir. Çorlu'da 24 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bu tren kazasının ciddi ihmal ve denetimsizlik sonucu yaşandığı anlaşılmaktadır." diyor. Evet. evet ve e, bu önerge e, AK Parti ve MHP'li e, vekillerin e, reddetmesiyle araştırmaya gerek görülmüyor. Gerek Değer görülmüyor. De, evet. yani şeyin, Çok ilginç bir şey bu aslında. Evet. bundan Niçin bunu reddediyorlar? Bunun, bu gerçeklerin ortaya çıkması lazım. Yani bu dediğim basit olayların açıklanması lazım. Bu sorumluları gayet tabi. var. Tabii. Bu makinistleri içeri atmakla olmaz bu evet. iş. Bu, bu. Ama bunu, bunu saklamak, saf saklamak esas büyük cinayet bu. Aynen öyle hocam. Bahçeli'nin, e, Sayın Bahçeli'nin e, ayın dokuzunda yaptığı bir açıklama var. Şurası açıktır ki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her şeyin üstündedir. Bu itibarla her türlü ihtimalin dikkate alınarak her türlü kaza riskinin önceden hesaplanarak proaktif bir müdahale ve mücadele ruhunun seferber edilmesi vazgeçilmez önemdedir. Dünkü tren kazası ile ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın süratle tahkim ve temini sağlanarak sonuca bağlanması aciliyet celbetmektedir. Diğer yandan eğer varsa eğer tespitti halinde sorumlular ve ihmale davetiye çıkaranlar hakkında lazım gelen yasal işlemler ve idari tasarruflar hızla yapılmalıdır. Bu ayın dokuzunda. Efendim bunlar hiçbir şekilde yapılmaz. Evet. Bu da unutulur. Bu, bu, bu da e, kalın altına evet. süpürülür bunlar. Evet. Bir müddet sonra herkes unutur. Giden gider. Evet maalesef böyle. Şimdi... Evet. E, Saat dört e, sularında 4 e var. görüşeceğiz. Evet. evet sizin hemen sormak istediğim bir başka nokta daha var hocam. Evet. E, bu yeni deprem yönetmeliğiyle ilgili eğitimler ne zaman başlıyor? İşte onlarla ilgili son, son görüşmeler yapılıyor. Evet. İşte Afat şey yapıyor, hale çıkarıyor bu işlerin. E, organizasyonunu. Organizasyonu. organizasyonunu. Onlar sonuçlanmak üzere herhalde. Kasım'da filan başlayacak gibi görünüyor. Biraz Öyle gecikti. Öyle mi? Eylül evet, e e e de... filan diyorduk ama Kasım'ı bulacak işte gecikti yani. Bir evet. Bürokratik nedenlerle gecikiyor. Evet. Maalesef. Evet. Seçimler giriyor. Evet. vesaire. Seçimler falan girdi falan. araya tabii. Evet. Şimdi e, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Müzik Çeviri Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Programın Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte yürütüyoruz. Evet şu anda telefon hattımızda Kubilay Kaptan hocamız var. Hocam merhabalar. Merhabalar efendim çok sağ olun. Evet. E, Sizi öncelikle tanıtmak istiyorum. Beykent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesisiniz. Ve evet. bu tren kazasıyla ilgili size birkaç sorumuz olacak hocam. Ee, öncelikle bu o, tür demiryolu alt altyapılarında dikkat edilmesi gereken hususlara kısaca değinmenizi rica edebilir miyiz lütfen? Hayır. Hay, tabii ki. Şimdi açıkçası mühendislik problemlere ya da mühendislik yapılarında bazı şeyler ortaktır. İster köprü yapın, isterseniz baraj yapın, isterseniz tren yolu yapın. Bazı şeylerde aynı stepleri, aynı adımları uygulamanız lazım. Nedir bu? Her şeyin başlangıcı temel değil midir? Bir ev bile yaptığımızda ilk önce onun oturacağı toprağın ne olduğuna bakmaz mıyız? Ona göre karar vermez miyiz? Yumuşak topraktır, su çıkmaktadır ya da kaya topraktır. Ona göre önlem alırız. Evet. Demir yolları içinde ya da yollar içinde aynı durum daha da önemli olacak şekilde geçerlidir. Eğer bir yere kilometreler boyunca kilometreler boyunca bir yol yapacaksak bu, bu durumda tren rayları olsun. Bunun üzerinden bir tren geçecekse büyük bir ağırlıktan bahsediyoruz. Binlerce tondan bahsediyoruz. İçindeki yolcuları ve o demirin yoğunluğunu düşünün lütfen. Geçtiği an altındaki Toprağı sarsacak demektir. Alttaki toprağı itmeye çalışacak demektir. Demek ki altındaki toprağın da zemininde buna uygun olması gerekmektedir. Şimdi Türkiye'deki toprağa geçtim. İstanbul'daki toprağın bile, zeminin bile bazen 500 metrede bir, 1 kilometrede bir değiştiğini biliyorsak ki öyle gerçekten. Bu 300 kilometre, 500 kilometre boyunca bu toprağın ne olduğunun önceden araştırılması lazım. Yapılmış mı? Yapılmış mı? Yapılmış mı? Yapılmış, sorun yok. Yani biz efendim Edirne'den Diyarbakır'a kadar geçirdiğimiz tren yolunun geçtiği yerdeki toprağın cinsini biliyoruz. Evet ve en bu e, 1900'lerin başında yapılmış bir hattan bahsediyoruz değil mi hocam? Aynen öyle. Evet. Aynen, Senelerce de hizmet vermiş bu hat. Aynen öyle hizmet vermiş ve o dönemde de bu dönemde de Alt yapı incelemini zemin etütlerinde bir problemimiz yok. Bunlar gayet güzel olarak bina yaptığımız zaman içinde geçerli yapılıyor. Şimdi şuna karar vermemiz gerekiyor. Aldık elimize bakıyoruz. Diyor ki bak 2 kilometre 200 metre ile 2 kilometre 300 metre arasındaki toprak toprak değil ya. Çok kötü taşıcılığı yok. Oraya vazgeçtim demir yolunun geçmesini sen tursan üzerinde bataklık gibi çökeceksin aşağıya. E tamam şimdi bir mühendis bunu gördüğü zaman diyor ki demek ki önlem almam lazım. Sadece ben zayıt döşeyip onun altını bir miktar bastırıp ezip onun üstüne rayı döşeyip geçemem. Ne yapmam lazım? Altdaki toprağa adam etmem lazım. Var mı bunun yöntemleri? Tabii ki var. Olmaz mı? Ne yapılabilir? Bir, oradaki toprağı olduğu gibi alıp çok daha iyi taşıcı olan toprak koyabilirsiniz. Oradaki toprağın içerisine delikler açıp oralara çimento şerbeti basıp Zemini güçlendirebilirsiniz. Oradaki toprağa kazık yaparak iyice abartalım diyelim. Kazık yaparak güçlendirebilirsiniz. Bakın bugün isterseniz bataklığın üzerinden bile demir yolu geçirip bataklığa bile bina yapabilirsiniz. Yeter ki altyapıdaki sorunları çözün. Peki şimdi bu gibi önlemleri almak varken yani zemin etmeye baktım, kötü toprağı gördüm, kötü toprağın olduğu yerde iyileştirme yaptım. Ne tür bir iyileştirme yaptım? Üstten kötü toprağı sıyırdım. O kötü pastanın çürümüş olanını aldım. Üstüne daha düzgün kalıp koydum. Yok bu olmadı. Çok masraflı geldi. Ya da yetmedi. Ne yaptım? Geldim pastayı daha katı hale getirebilmek için içerisine daha farklı şerbetler koydum. Bu da yetmedi. Yaptım kazık. Demek ki her halükarda bunlar yapılabilir. Mevcut durumda da mevcut durumda da yapılması gereken üst toprağın belli bir miktar alıp bunun e, çimentoyla belli bir miktarlarda güçlendirilip o toprağın adam edilmesi ve sonra da yan duvarların yani oradaki nehir yatağı olduğu için yan duvarların düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Ama baktığınız zaman zaten ilk hata oradan kaynaklanıyor. Bunlar yapılmamış. Şunu bu yıllık mühendis olarak söyleyebilirim ki şimdiye kadar ülkemizde çizimlerden yana ya da hesaplardan yana bir hata çok nadir görmüşümüz ya da inşaat mühendislerimizin kalitesizliğinden yana bir sıkıntımız yoktur. Bizim ülkemizdeki mühendislik problemleri sıkıntı %99 tektir efendim. O da denetimsizliktir. Bu ister şantiye sırasında olsun ister şantiyeden sonra olsun. Denetimsiz yapılan ya da amca dayı ilişkilerinden, grip ilişkiler yüzünden... Denetimcinin gerekirse çay içip dönmesi yüzünden, asıl denetlemesi gereken işi, denetlememesi yüzünden bütün bunlar başımıza gelmektedir. Bu ister maden kazası olsun, ister Çal Cuma Köprüsü'nün çökmesi olsun, ister Samsun'daki sel felaketi olsun, isterse tren kazası olsun. Evet, siz insanların... hemen bir şey sorabilir miyim hocam? Siz e, özellikle yurt dışından, Avustralya'dan denetimlere ilişkin örnekler e, veriyorsunuz. Bir evet. programda. Kısaca doğru. bundan bahsedebilir miyiz? Yani bunu e, bir e, işletme denetiminden bahsediyoruz doğru. tabii ki. Doğru, aynen öyle. Evet. Şimdi isterseniz biraz önce bahsetmiş olduğum altyapıyı doğru yapın yapmayın. Evet. Bilmiyoruz ama sonuç olarak bir hat açılmış. Bir şey işleve girmiş, insan taşınıyor. Bir can güvenliği var ortada. Bu gibi yerlerde de işletmeci... Kendi içinde her şeyden önce dentim yapmakta zorunludur. Demir yollarında da yapılması gereken, çağdaş olarak uyan, yakışan şudur aslında. Elektronik olarak rayda işleyen bir tane vagonlu, hatta vagon bile olmayıp da çok küçük bir e, e, ünite olduğunu düşünün lütfen. Bunun hat boyunca otomatik olarak gidip gelmesidir. Evet. Bu hat boyunca gidip gelirken zaten çok yavaş ilerleyeceği için yoldaki hataları görebilir. İki bir kişi bir pick up'la bu sefer yoldan demir yoluna paralel giderek gidebildiği kadar hattı dışarıdan, dışarıdan incelemek zorundadır. Ve üçüncü olarak da bu sefer yaya olarak tamamen rastgele bir şekilde hattın bazı yerlerini incelemek zorundadır. Problem ne olabilecek o, yerlerini? Aynen öyle evet. olabilecek yerlerini. Efendim kar olur bu sefer heyelan tehlikesi olur. Efendim yağmur olur sel tehlikesi olur. Zaten... Bu hatta denetim yapanlar özellikle tehlikeli yerleri bilir, özellikle oraları kontrol eder. Bir de takdir edersiniz ki bu bahsetmiş olduğum üçünün de yapılmasının maliyeti ne kadar olabilir Allah aşkına. Evet. Yani pick-up'tan bir adamdan bir işçiden sırtındaki çantadan bahsediyoruz. Ama e, maalesef bu denetimler Avustralya'da, Kanada'da, Çin'de, efendim Amerika'daki büyük tren yolu hatlarında Alaska'da yapıldığı gibi bizde de önemli olması gereken değil hattında maalesef yapılmıyor. Evet. Ne bizim bildiğimiz yapılıyor? kadarıyla bizim hocam e, bizde yapılan e, daha önceden e, görevlendirilmiş olan ama artık e, işlerine de son verilmiş olan e, hat bekçileri e, adı verilen e, insanların e, herhalde yürüyerek yaptıkları kontrol Aynen değil öyle. mi? Onun Bu, dışında o, bir biraz önce saydığım 3 adımlı kontrolün bir adımı ve bu adım Osmanlı İmparatorluğu zamanından Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinden bugüne kadar devam ediyordu. Düşünün ki çok iyi bilirim benim abilerimiz dediğimiz inşaat mühendislerimiz bugün 80'inde 70'inde olanlar baraj yeri yapmak için ya da demiryolu yapmak için eşekler üzerinde dağları Evet. Ve o zamandan beri elde bir alet olmadığı için demişler ki bir kişi tekliker sırtında çantasıyla Cebinde de suyla. Dolayısıyla akşama kadar vesaitesini böyle harcasın. Ya bunu bile, bunu bile bu basit yöntemi bile kaldırıp bu bize maliyetlidir demek ne demektir gerçekten hiç anlaşılacak gibi değil. Evet. Bir bir şeyden daha bahsediyorsunuz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde daha önceden demiryolu dersleri varmış herhalde. Doğru. Bu derslerin kaldırıldığından bahsediyorsunuz. Doğru. Ee, nedir e, hocam? Bir, şöyle, bir, bir gerekçesi var bu, mıdır bunun? Hem Evet, demiryolu için hem de e, deprem dersi için geçerli. Şimdi biz deprem ülkesiyiz biliyorsunuz 98'imiz deprem ülkesi ve sonuçta e, bayağı 9 bin kilometrelik bir demiryolu hattımız var. Ben 93'te mezun olduğum zaman ayrı olarak demiryolu dersi vardı. Evet. Daha sonra bu dersler ulaştırma gibi derslerin içine gömüldü ya da deprem işte efendim betonarme gibi derslerin içine gömüldü. Her zaman diyorum ki, tarafım ki, lütfen lütfen bu dersleri ayrı olarak tekrar okutalım. Ama bugün bizim Avrupa Birliği sürecini yanlış anladıkları için, Erasmus sürecini yanlış anladıkları için oranın zorunlu olarak getirdiği ders yükünü, sosyal dersleri, ekoloji gibi, efendim, bilmem sanat yapıları gibi, farklı şeyler gibi verdikleri zaman bu derslerden kısmanın doğru olduğunu düşünüyorlar. Ve şu anda hala hazırda, maalesef bizim kendi başına, kendi başına, Seçmeli olarak değil zorunlu olarak okutulan bir demiryolu dersimiz ya da ya da bir deprem dersimiz yok. Ben okurken iki ayrı ulaştırma dersi aldım, bir demiryolu dersi aldım. Bugün bazı özel üniversitelerimizin çoğunda tek bir ulaştırma dersi var efendim, bir tane. Evet. Bu derste bunların hangisini okutulacağını sizin takdirine bırakıyorum. Evet. Hocam size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun için. efendim ben teşekkür ederim. Sağ olun iyi günler diliyoruz. Siz Kolay gelsin efendim. Hoşçakalın. İyi günler. Evet Kubilay Kaptan hocamıza <gülüyor> bağlandık. Beykent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyesi. Evet hocam bakın herhalde böyle dekovil hatlarında ...çalışan şeyler vardır. O, olabilir, ee, küçük gayet tabii. Tabii, e, tabii. tabii. Araçlar vardır. E, elektronik denetimleri... ...onlar kanalıyla. Yani Ben dediğim gibi bunun ayrıntısını... ...uzmanlık alanım olmadığı için bilmiyorum ama... Evet. ...diğer alanlardaki bütün elektronik... ...gelişmeleri dikkate alırsanız... ...uzaydan GPS'lerle... ...izlenmeleri vesaire dikkate alırsanız... ...bunlar herhalde kolaylıkla yapılacak şeyler. Evet. Ama bakın buradaki... ...ihmalin büyüklüğüne bakın... ...kazanın olduğunu köylüler haber veriyor. Evet. Bir de o, o tarafa varmış. Köylüler orada olmasa daha böyle hali bir yerde olsa Allah bilir kaza olduğunu demir Yolları idaresi haberi olmayacak. Haberi yani. olmayacak. Yani bu, evet. Burada burada. Imam, az, e sistemleri artık e her saniyesini göz altında tutabiliyor evet. ulaştırma. Allah Efendim GPS'te siz yukarıdan. Siz i̇zleyebiliyorsunuz. Bir birebir izleyebilirsiniz tabii. yani bu şey değil. Hatta denetim yani. altında tutabiliyorsunuz. Yani bakın filo kontrol sistemleri var radyolarda televizyonlarda. Tabii, tabii. Bunların yapıldığı bir ülkedeyiz evet. yani bu teknoloji yok falan değil. Bilinmiyor evet. da değil. Evet ee, bazı firmalar e, araçlarını e, e, herhangi bir bakkala herhangi bir markete 100 metre yaklaştırdığı andan evet. itibaren evet. E, hem stok bilgilerini açabiliyor hem de fatura kesme imkanını araca tanıyor yani bu sistemler artık. Hayır, tabii artık e, o noktaya geldi Türkiye, Türkiye'de yani. e, son derece etkin bir şekilde Hayır, kullanılıyor. Evet hocam bir başka olayımız var. İlçede evet. evet. e, bir bina e, yıkıldı. Siz de incelediniz olayı bir gazeteden izlemeye çalışıyoruz evet, evet, evet. ne diyorsunuz hocam ne Birka olmuşlar. birkaç yönden sonları <gülüyor> için enteresan <gülüyor> bu da tipik işte e, Türkiye'ye özgü son zamanlarda evet. sayısı giderek artan olaylardan biri aslında bu bu programlarda geçen senelerde bu konuyu tekrar incelediğimizi hatırlıyorum hatta benim eski öğrencilerimden Utku Celep bir misafir etmiştik Utku bu zemin konusunda uzmandır doğru. O da uyarmıştı yani giderek bunlar. Çünkü bu e, Bodrum, bodrumların sayısı arttıkça İstanbul'da özellikle işte arsa şeyinden dolayı derin kazılar yapılmak zorunda kalıyor. Şimdi e, burada da işte böyle yarım yamalak gazete haberlerinden başta öğrendik ama bugün bu sabah biraz, artık, evet. biraz netleşti. Şimdi anlaşılan şu işte dört katlı bir bina var. Onun yanında ki bir inşaatın ...temel hafriyatı yapılıyor... ...ve bayağı aşağı iniliyor... ...bu temel hafriyatın yapılması için... ...işte herhalde... ...dinleyicilerimiz biliyorlardır, görüyorlardır... ...her yerde iksa duvarları yapılıyor... ...bu iksa duvarları... ...bayağı derin yani burada... ...mesela benim, bu sabah benim bir arkadaşım... ...bana kazanın... ...oluş anını gösteren bir film gösterdi... ...gönderdi... ...bu Sütlüce'deki kazanın... Evet evet, yani. ...evet, evet, evet... ...yani şey... Şöyle daha doğrusu... ...binanın yıkıldığı an değil... ...önce duvar yık... <gülüyor> ...kısmen hasar görüyor... Evet. ...kısmen hasar görüyor... ...hatta yıkılıyor yani... E, şey iksa duvarı... ...hatta aşağıda da bir inşaat makinesi var... ...operatörü zor kaçırıyor... ...yani... ...bunun da altında kalma tehlikesi... ...mevcut... Evet, ...hiç İken... can kaybı olmadığını da belirtelim şans biraz, bu çok, şans. Evet, ...çok şansına oldu... ...şimdi efendim burada... Iki... Olayın iki tarafı var. Bir kere benim görebildiğim kadarıyla bu sabahki arkadaşımın gönderdiği videodan o istinat duvarı çok uyduruk şekilde yapılmış. İksa duvarı. İksa duvar. İksa duvarında zemin ankrajları var. Genellikle bunlar ankrajla yapılır veya zemin çivileri yapılır. Ankraj gibi görünen, ankraj kafası gibi görünen bir takım şeyler gördüm orada. Ama belli ki ...bu olaydan muhtemelen daha önce... ...bir takım hareketler olmuş olmalı ki... ...bir takım çelik borulardan da... ...karşıdan karşıya destekler atılmış. Ama incecik borular, yani komik yani... ...onların işe yaramayacağı... ...belli. Ask, askı borusu gibi. Belli yani, evet. inanılmaz bir şey. Şimdi sonuç olarak... ...yani evet yukarıda bir bina var... ...ve ama onun altındaki... ...hemen altına giriyorsunuz bir nevi yani. Bu iksa duvarının... benim İlk tahminim bu kesin bir bulgu değil tabii. O ilk duvarının yetersizliği yüzünden duvar bir kere Aşağı göçüyor. Aşağıya iniyor. E, Göçünce zaten yukarıdaki binanın artık ayakta durması şans olurdu zaten. Gene yağmurdandır mıdır hocam? Yağmurun etkisi olabilir <gülüyor> burada tabii. Olabilir. Çünkü yağmur suyu e, direne edilmediyse tabii, tabii e, e, yani yıkılmayı e, tetiklemiştir doğrudur. ...kısmen ama yani... Evet. onu bir ama ben bırak, tabii espriyle şey. söylüyorum... Evet. Yani. Evet. ...her şeyde... ...hayır ama işin çok ilginç tarafı... ...hemen... ...şeyin olayın... ...arkasında özellikle... ...basında öne çıkan... ...efendim yukarıdaki binata ruhsatsızmış zaten... Evet. ...ya tamam o binata ruhsatsız... ...doğru pek için o bir tarafa bırak... ...şu yapılan iş... Aşağıda yapılan iş... Yeni kere, yapılmakta olan teknik iş. Teknik olarak büyük evet. bir hata. Evet. Orada bir orada bir hasar var. Orada bir orada bir büyük bir başarısızlık var. Evet, tamam. O başarısızlık sonucunda da teknik bir hata sonucunda da... ...ruhsatı olmayan bir bina yıkılıyor. Evet. Ama <gülüyor> şimdi bu da bağlı olarak... ...bugün İnşaat mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin de... ...bir bildirisi var. Çok ilginç bir şey tabii. Şimdi bakın ne hallerdeyiz yani... Şimdi ilginç olan şey şu. Peki o bina ruhsatsız. Doğru, güzel. Ama imar barışını kapsamı içinde bir bina, bina bu. Çünkü yani, 1994'te evet, yapılmış. Evet, evet. Yani o bina eğer bu olay olmasaydı hiçbir teknik incelemeye tabi sen. ne olacaktı? Aklanacaktı diyelim yani evet. resmen Aklanacaktı. Belki belgesini bile almışlardır Tabii tabii tabii o da yani. Legalize edilecekti yani evet. o kaçak bina evet. Legalize edilecekti. Şimdi bu olay dolayısıyla ortaya Çıkıyor. Efendim o binada Kaçak diyorlar. Evet. E kardeşim Sen o bütün o kaçak binaları Legalize etmeye söz verdin. Kanunu çıkardın. Ne diyeceğiz şimdi? İçinde de insanlar yaşıyor. Çünkü evet. saat on gibi Bir kayma olduğu tespit evet. ediliyor. Onun üzerine de 12'ye kadar boşaltılıyor ve saat 12'de de bütün bina yıkılıyor. Evet, evet. Benim gördüğüm sahnede bina da hala duruyor. Orada. Duruyor. Demek ki bu şey tabii, tabii, birden arası. olmuyor bu olay evet. tabi yani e, e, genellikle de evet. öyle olur bir e, yani bir tek bir sürü noktadan mesnetlendiği için duvar duvarın bir kısmı önce gidiyor hatta duruyor biraz böyle film olduğu için ben oradan izledim. E, kısa bir süre tabii ama e, ondan sonra duvarın yıkılması. Duvar yıkılınca bina yukarıda asılı kalıyor. Tabii resimlerini gördük. Evet. Daha sonra yıkılıyor. Ve, ama çok da enteresan binanın da temeli yok deniyor falan böyle iş. Şey. Yani gündeme evet. bu getiriliyor. Evet. Aslında getirilmesi gereken gündem, evet bu da önemli. Fakat o kazı da önemli. Kazı çok önemli. İstanbul'da bir sürü kazı kazası oluyor bu. Bunları çoğu şey olmuyor. Daha önce de bahsettiniz evet. siz programlarda. Evet. Can evet. güvenliğini filan hani insan filan ölmediği için haber bile olmuyor evet. bunlar. Maalesef. Evet. Çok çok çok ilginç ee, olaylardan bir tanesi de bu işte. Enteresan olan e, şu e, Allah'tan ki içinde kimse kalmadı. Yani evet. e, boşaltıldı. Çünkü bu tür olaylar önümüzdeki dönemde de e, çok sık yaşayacağımız. Hatta bugün bile ...yaşayabileceğimiz olaylar, ee, birçok yerde tam da dediğiniz gibi çok derin kazılı... Mesela en son e, etilerde bir kazı gördüm ve e, dar bir sokağın içine e, koskocaman bir otel konduruyorlar. Şimdi evet. De böyle bir e, biliyorsunuz e, orada bir okul okulun yanında bir kazı yaptılar evet, bir iki ay önce. Evet. Çocukları da boşaltmadan kazıya izin verdiler vesaire. Yani şimdi bakın bu daha önce de çeşitli programlarda konuştuğumuz gibi İstanbul'da arsa şeyi yüzünden ve tabii otopark yapma zorunluluğu da büyük ölçüde arabaların astronomik biçimde sayılarının artması nedeniyle... ...Bodrumlar çok sayıda bodrum yapmak gerekiyor. Evet. Ve bu derin kazıları gerektiriyor. Ama bu derin kazıları doğru dürüst tekniğe uygun yapacak bir projesini yapacak az sayıda firma var. Çoğu yanlış, yalan yanlış yapıyorlar. Çünkü bu işin içinde ben zemin mühendisiyim giren bir takım diye giren... ...jeofizikçi, jeolog arkadaşlarımız Arkadaşlar var. var evet. Bunlar bu işleri bilmiyorlar aslında fakat legal olarak yapıyorlar çünkü... ...kanunları bir şekilde düzenlediler. Yapıyorlar ve bir de tabii bunların uygulamaları çok kötü yapılıyor. Bu ankırajlar dediğim şeyin devamlı kontrol edilmesi lazım. Devamlı deplasman kontrollerinin yapılması lazım. İnkronometre denilen aletler var. Bunların bu duvarlara e, monte edilip sürekli izlenmesi lazım. Bunlar yapılmıyor. Kağıt üstünde yapılıyor zannediliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden çoğu zaman şans Allah yardım ediyor bir şey olmuyor. Veya ufak tefek kazalar oluyor. Veya bazen büyük kazalar oluyor ama biz çabuk... Unutmaya bari... alışkın bir milletiz, evet. unutu veriyoruz, evet. bir şeyler oluyor. Evet. Ancak çok büyük olaylar oluyor, ama çok büyük olaylar bile bizi işte bu 24 kişinin öldüğü şey gibi birkaç gün ancak meşgul edebiliyor. Unutup gidiyoruz. Evet. E, i̇nşaat mühendisleri odasının e, açıklamasında, basın açıklamasında önemli bir nokta daha var. E, sizin de söylediğiniz gibi imar affından e, büyük ihtimalle e, imar affından yararlanacak. Evet. Belki de yararlandı konuştuğumuz evet. üzere. E, üstelik taşıyıcı sistem güvenliği ...inşaat mühendislerince değil... ...bina sahiplerinin beyanıyla... ...tescillenecek. Daha önceki programımızda da... Evet. ...üzerinde durmuştuk. Yine anlaşılmaz... ...bir uygulamaya imza atan hükümet... ...2018'in Mayıs ayı içerisinde... ...yapı ruhsatlarında... ...mühendis imzası... ...bulunma evet. zorunluluğunu kaldırdı. Evet. Yani Bu, bu, bu da korkunç. Yani bir... İnanılmaz bir geriye gidişim. Mesela yapı ruhsatına mühendis dışında kim imza atabilir hocam? İnanılır evet. gibi değil. Bunlar olacak yani, iş değil olacak yani. şeyler değil ama Evet. işte. Evet. Evet. Evet. Mühendisin bilgisi haricinde hazırlanacak yapı ruhsatlarının yapı üretimine ne gibi bir katkısı olacak bilinmez ama mühendislik hizmeti almadan yapı üretimini teşvik edeceği açıktır diyor. Yani gün geçtikçe e, kurallar ve yönetmelikler açısından da geriye gittiğimiz Biliyoruz, bir Yani, evet, yani bu son, son imar yaşıyoruz. barışı çok çok mahsurlu bir şey. Yani şimdi binlerce, on binlerce, yüz binlerce belki de binayı, kötü binayı aklamış oluyor devlet. Evet. Yani o zaman bir, bir yandan da kentsel dönüşüm lafları gidiyor. Yani bu <gülüyor> nedir bu? Ne biçim iştir? Ne biçim yaklaşımdır? Ne biçim yön, yönetim anlayışıdır? Yani siz evet i, i, kentsel yönetim dönüşüm diye iddialı bir proje ortaya attınız. Arkasından da bunu yapıyorsunuz. Evet. E, hocam ben e, küçük bir, e, kısa bir anekdotla programı sona erdirelim e, istiyorum. E, 1996 yılıydı herhalde bu Avrupa'yı etkisi altında e, tutan El Niño e, evet. yaşları olmuştu. Evet. E, hatırlarsınız fotoğrafları işte Hollanda'da caddeler evet. elektrik şeylerin trafik levhalarının üstüne kadar çıkmıştı. Ben de Paris'ten Almanya'ya Köln'e gidiyordum. Evet. Trenle. Evet. Ve tren yollarının falan da hep su altında kaldığını gördüğümüz için önceden bir araştırma yaptık. Fakat evet. çok enteresan tren istasyonuna geldiğimiz zaman birkaç dilde açıklamalarla karşılaştık. E, tren yollarının kontrol altına alındığını, hmm. e, denetimlerin yapıldığını, bu nedenle e, tren e, hızının yavaşlatılacağını belli bölgelerde e, ama e, güvenlik altında olduğumuzu belirten e, açıklamaları gördük. Evet. Nitekim trene bindikten sonra e, hemen Paris'in dışına çıktığımızda, bir baktık, e, raylar sular altında. Evet. Ve e, bu o, belli bölgelerde şeye kadar devam etti. E, Kölne kadar devam etti. Evet. E, nehir taşmıştı ve evet. yandaki e, bütün arazileri de su kaplamıştı. Biz böyle suları yara yara ama düşük bir hızda e, geçtik ve sağ salim Kölne kadar ulaşabildik. Yani... E, bu tür olay El Niño da o dönem için hakikaten evet, e, evet. çok da bilinmeyen, tahmin edilmeyen yağışlar getirmişti. Durum böyle hocam. Evet. evet, bugünkü programımızı da burada sonra erdiriyoruz. Evet. Çok teşekkürler, sağ olun. Rica ederim Gelecek ayın son programında tekrar görüşmek üzere diyelim hocam. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Nuray Aydınoğlu hocamla birlikteydik. E, 8 Temmuz Türen kazası üzerine konuştuk. Kubilay Kaptan hocaya bağlandık. Aynı zamanda Sütlice'de e, çöken yerli bir olan bina ve onun yanındaki e, gene otel e, yapım kaz kazasından bahsettik. Gelecek hafta yeni bir